Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde yaptığımız sunumların 19.'sunu yapacağız inşallah. Bugünkü konumuz biat. Uzun süredir incelediğimiz Mekke dönemini artık yavaş yavaş sonlandırmaya doğru gidiyoruz. Bugün düşünce derinliğinde gezerek Mekke'nin havasını yaşamak gerektiğine inanıyorum. Peygamberimizin ve onun arkadaşlarının yaşadığı hayatın Mekke'deki Allah yolundaki mücadelesinin havasını insanların biraz düşünce planında da olsa yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bir kere de olsa gözlerimizi günümüzdeki dünyadan uzaklaştırıp Resulün yaşadığı Mekke'ye dikmemiz gerekiyor. Gözlerimizin önünde peygamber ve arkadaşları olmalı. Onların dini kabulleri, Allah'tan gelen ayetlere karşı ilgileri ve sorumlulukları Nasıl, ne şekilde yerine getirdiler, biz onları tahayyül etmeliyiz, onları düşünmeliyiz. Zaman zaman Kur'an'ın ortaya koyduğu bilgiler çerçevesinde ve Müslümanların tarihinden gelen bilgileri dikkat alarak o döneme doğru muayyerede gittiğimde bazı şeyler ilgimi çekiyordu. Ve bu ilgimi çeken şeyler bütün bildiklerimi annemizden, babamızdan, çevremizden, gençlik çağlarında öğrendiğimiz birçok şeyleri altı üst ediyordu. Eğer içinde yaşadığımız dünyanın gürültüsünden, gündemlerinden, Müslümanlar arasındaki kavgalardan, çekişmelerden, insanların siyasi ideolojik kavgalarından, çekişmelerinden, hırgül içerisinde geçen dünya telaşlarından bir an için olsun uzaklaşıp o döneme indiğimizde birçok şeyin çok farklı anlaşılacağına inanıyorum. Belki de Müslümanların kültüründeki o inziva dediğimiz hadise, yani içinde yaşadığımız halden, dünyadan uzaklaşıp biraz olsun fikrin, hayalin, idealin, inancın nüve olarak teşkil ettiği kıvılcımlarının bütün dünyaya yayıldığı o dönemi algılamada eğer kendimizi bugünden soyutlayıp o güne döndürebilirsek, götürebilirsek bir miktar o zaman önümüze çok yeni ufukların açılacağına inanıyorum. Tarih kitaplarında, hadis kitaplarında, Kur'an'da genel olarak şu özetlere, şu özlere rastlıyorum. Özellikle hadis kitaplarının bazı bölümlerinde sahabeler kendi yaşamlarından anıları aktardıklarında, bugün toplumun içinde çok fazla bilinmeyen, genelde okunmadığı için sadece üzerinden tartışmalar yapıldığı için çok fazla bilinmeyen bazı konular önemli noktaya geliyor. Mesela sahabelerin aktardığı ifadeler, çok enteresan. Diyorlar ki, biz o gün Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve kölesi olduğuna biat ettik. Allah'tan başka ilah olmadığına, yalan söylememeye, namaz kılmaya, oruç tutmaya, hırsızlık yapmamaya, adam öldürmemeye, zina yapmamaya biat ettik. Bu ve buna benzer, Birçok haber, tarihi anekdotlar içerisinde geliyor ki, erkekler ve kadınlar kendi konumlarına göre, kendi özelliklerine göre sorumlu olduğu İslam'ın temel kurallarına biat ediyorlar. Bir bakıma, Müslüman olmak için kelime-i tevhid olan, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür ifadesine biat ediyorlar. Sonra Allah'tan yapmak veya yapmamak şekline gelen bütün emirlere biat ediyorlar. Biat, söz vermek anlamını içeriyor, ilk bakışta. Allah, Kur'an'da insanlardan önce kendine saygı duyacaklarına, emirlerini dinleyeceklerine, başkalarından gelen emirleri dinlemeyeceklerine söz alıyor. İnsanın önce kendine saygı duymasının temel ilkesi, kullara kulluk etmemek. Yani, bir insan, önce kendisine saygı duyabilmesi için, bir başka insanın kölesi olmaması gerekiyor. Ancak o zaman insan kendine saygı duymaya başlar. Bir başka insanın önünde eğilmemeye, bir başka insanın emrini dinlememeye, bir başka insanın hükümranlığı altına girmemeyi göze aldığı zaman kendi onurunu, kendi insanlığını öne çıkarabilir. İnsan Allah'tan başka ilah yoktur derken insanların üzerinde Allah'tan başka varlığın hükümranlığına karşı çıkma ifade edilir halbuki dünya yaşamında görülüyor ki bir veya birçok insan çıkıp diğer insanlar üzerinde egemenlik kuruyorlar. İnsanları kula kulluğa çağırıyorlar. Kelimeyi tevhide inanarak Allah'tan başka ilah yoktur diyen insan önce ben, aklımın, muhakememin, irademin üzerinde hiçbir insanı otorite olarak görmüyorum diyerek kendi özgürlüğünü, saygınlığını ortaya çıkarıyor. Allah ilke bazında bu sözü insanlardan aldıktan sonra her gönderdiği ayetlere işitip itaat etmek üzere biat oluyor. Hatırlayın o ayetleri. Kur'an'da ayetlere biat konusu var. O müminler kendilerine bir ayet geldiği zaman işittik ve itaat ettik derler. Böylece her gelen ayete biat ederler. İşitirler ve itaat edeceklerine dair söz verirler ve derler ki işittik, itaat ettik. Bu bağlamda müminler yani verdikleri sözde durarak, Güven gösterenler ki mümin ifadesi güvenen, güven veren demektir. Mümin olan insanlar Allah'a güvenirler, Allah'a verdikleri sözleri yerine getirerek güven verir, güvenizliklerini gösterirler. İşte onlar, yalan söylememeye biat ediyorum, iki yüzlü olmamaya biat ediyorum, namaz kılmaya biat ediyorum, hırsızlık yapmamaya biat ediyorum, zina etmemeye biat ediyorum, adam öldürmemeye biat ediyorum, yoksula, yolda kalmışa yetime sahip çıkmaya biat ediyorum, zekat vermeye biat ediyorum gibi birçok konuda o Mekke dönemindeki, Bundan önceki bölümlerde yaklaşık dokuz haftadır Mekke döneminde gelen ayetleri inceledik, hükümleri inceledik. Her birine müminler biat ettiler. Mekke'de ikinci akabe biatına kadar Allah'ın emirlerinin hepsine öncelikle kelime-i şadede biat yaparak işe başlayıp diğerlerine Allah ayet gönderdikçe biat ettiler. Tabi bu bağlamda bugün Müslümanlar Allah'ın ayetlerine biat etti mi etmedi mi konusu ayrı bir konu sorulabilir, sorgulanabilir. Hermes'in kendisi açısından kelime-i ede biat etti mi, yoksa ayetlere biat etti mi, etmedi mi diye sorgulanabilir. O ayrı bir konu. Peygamberin Mekke'de lider, imam olarak kendisine biat aldığını görmedim. Tarihi versiyon içerisinde. Fakat ikinci Akabe biatında ve Medine'de Peygamber artık lider, imam olarak kendine itaat konusunda da biat alıyor. Aklıma takılan esas biat türü, kelime-i şahadete Allah'ın emirlerine yapılan biatlar. Bu biatlar bende eski bilgilerimi, eski kavramlarımı alt üst edip yeni değerler oluşturur. Çünkü kelime-i şahadete Allah'ın farz ve haram olarak emrettiği emirlere biatı ilk defa duyuyor gibi, okuyor gibi algılıyorum. Bu gerçek tarihin yaprakları içerisinde sırtıp dururken biz onları çok göremiyoruz. Çünkü bilgi eksikliğimiz çok fazla. Şablon bakışlarımız çok fazla. Gerek Kur'an okurken, gerek tarih okurken, gerek hadis okurken ön kabullerimiz var. Kendimizi rahatça bilgiler içerisinde gezdiremiyoruz, dolaştıramıyoruz, özgür değiliz. Hemen hemen her birimiz işin ucundan, bir ucundan tutup diğer ucunu bırakıyor. Halbuki gerçek bir bilgi, gerçek bir bilinç kültürden kaynaklanıyor, bilmekten kaynaklanıyor. Bilinenleri doğru bir şekilde duygusal motiflerden uzakta değerlendirmekten kaynaklanıyor. Peygamberin ilk Müslümanların yaşadığı bu olaylar, verdikleri biatlerden haberimiz yok. Onlar biat veriyorlar, tartışmıyorlar, üzerinde günlerce kafa yormuyorlar. Allah Resulüne, Allah'a biatla başlayan yolda Allah'tan gelen her ayete tartışmasız biat ediyorlar. Ayetlere, hadislere, tarihi gerçeklere baktığımızda biat İslam'da çok önemli bir kavram. Çünkü biat aynı zamanda sözleşme. O zaman biat konusunu şöyle kısaca bir el almak gerekiyor, tanımlarıyla, anlamlarıyla, kavramlarıyla. Biat ülkemizde devletin yayınladığı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde Arapçadan gelme biat ki isim olarak eskimiş Arapça beyat diye tabir edilmiş iki anlam yazılmış. Birincisi isim, bir kimsenin egemenliğini tanıma biat. Bir kimsenin egemenliğini tanıma. Türk Dil Kurumu'nda birinci anlam. İkinci anlam, tarihi açıdan el alınmış, Osmanlı Devleti'nde padişah öldüğünde tahta geçerek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanması olarak tabir edilmiş. Osmanlıca lügatlerde ise biat, kabul ve tasdik muamelesi olarak geçip aslının biat olduğu belirtilmiştir. Kabul ve tasdik muamelesi. Şeksiz, şüphesiz, kabul ve tasdik. Herhangi bir şey yok. Üzerinde bir şek, bir şüphe yok. Kabul ve tasdik. Neye biat edilmişse. Biat Arapçada bey, bey'a, bey'at kökünden geliyor. birbirine de türeterek geliyor. Bey'den başlıyor. Bey, bey'a, bey'at. Bey Arapçada satış demek. Bir bakıma biat satış için sözleşmek demek. Yani satış sözleşmesi yapmak demek kökeninden giderek. Biat bey, BA bey, beyat kökünden üretilerek siyasi bir anlam yükleniyor. Biat temelde bey'den beya beyat köklerinden üretilerek biat şekline geliyor ve buna siyasi bir anlam yükleniyor. Aslında ekonomik bir terim ama kelime üretilerek biat haline gelerek bey'den, beya'dan, beyattan biat haline gelerek siyasi bir anlam yükleniyor. Yüklenen siyasi anlamda Toplumun önderlerine kendi varlıklarını teslim etmesi, önderlerinin onları yönetme hakkı olarak ortaya çıkmaktadır siyasi anlam. Biliyorsunuz Hz. Rasulün ölümünden sonraki yapılan biatlaşmalar veya akabe biatındaki yapılan biatlaşma ve akabe biatından sonraki Medine'deki biatlaşmalar, lidere yapılan biatlaşmalarda toplumun önderlerine kendi varlıklarını insanın teslim etmesi önderlerinin onları yönetme hakkı olarak beliriyor. Tarih içinde biat, biat alanın topluma egemen olarak toplumları istediği gibi yönetmesi olarak dile getiriliyor. Toplumsal yapılanmalarda liderlere duyulan ihtiyacın Araplarda biat yoluyla gerçekleştirilmesi, başka toplumlarda da benzeri şekillerde gerçekleştirilmesi, sosyolojinin, siyasetin ilgilendiği bir alan. Dün ve bugün hemen her toplum bir şekilde kendilerini liderlere teslim ederek yaşamlarını sürdürüyor. Yani biatlaşıyorlar. Ve hemen her toplum mevcut uygulamalarını geçmişe göre daha adil, eşitlikçi görüyor. Yani siyasal düzenlemelerde. Müslüman olarak kelime-i şehadete biat ediyorsak, ki öyle diyoruz, kelime-i şehadetle aramızda, satış sözleşmesi yapıyoruz demektir. Namazda, oruçta da böyle. Allah'ın ibadetlerinde, emrettiği hükümlerde de böyle. Yani biz Allah'tan gelen hükümlere bir biatlaşma yapıyorsak ki, ayet öyle, işittik ve itaat ettik. Ne emrediyorsa, satış sözleşmesinin kapsamları çerçevesinde kendimizi biat ettiğimiz şeye teslim ediyoruz. Şekmiş biz. Kısacası, ilk Müslümanların yaptığı gibi Kelime-i Allah'ın emrettiği farzlara, haramlara biat ettiğimizde biatlerimizle satışımızı yapıyoruz. Neyimizin? Varlıklarımızın, aklımızın, muhakememizin, irademizin, malımızın, canımızın satışını yapıyoruz. Bu konuyu daha iyi anlatacak bir anımı anlatmak istiyorum. Askerlik yaparken gördüğüm bir uygulamada sanki Kur'an'daki biat konusuna benzer bir uygulama vardı. Askeri uygulamada, ki komutanlıkta görev yaptım, sahada değil, yani bir büro memuru, bir sınav subayıydım. Oradaki uygulamaları yakından görüyordum. Yukarıdan gelen bir emir, yönetmelik, talimatname, bütün birimlere dolaştırılır. Birimlerdeki her görevli yazıyı okuyarak altına okudum diyerek imza atar. Uygulama o kadar güzel ve mantıklı ki yazının altına imza atanlar artık ondan sonra, ben bilmiyordum, duymamıştım, görmemiştim gibi hiçbir şekilde bahane üretemez. İşte ben aynı mantığı sanki müminler kendilerine gönderilen ayetleri işitir ve itaat ederler, işittik ve itaat ettik ifadelerinde aynı mantığı görüyorum. Allah ayetlerini gönderiyor, her bir mümin onu işitip itaat edeceğine dair söz veriyor. Artık ondan sonra ben bu ayeti bilmiyordum, ben bu ayeti duymamıştım, ben bu ayetle muhatap olamam çünkü benim haberim yoktu gibi bahaneler olamıyor. O müminler ki kendilerine gönderilen ayetlere işittik ve itaat ettik derler ayetlerinde bu mantık var. Mümin olmanın temel kuralı, inandığı Allah'ın gönderdiği ayetleri işitmek, onlara itaat etmektir. Sanki Allah emir komuta zincir içerisinde, o asker mantığındaki gibi bir emir komuta zinciri içerisinde ayetlerinin her birinin Müslümanlarca işitilip itaat edilmesi için biat alıyor. Onun için sık sık o müminler Rablerinden bir ayet geldiğinde işittik ve itaat ettik derler ayetlerini gönderiyor. Biat satış anlamındaki bey beya kökünden geliyor dedik. Dünyanın bütün hukuk kurallarında Hukuk oluşumlarında satışların gerçekleşmesi için öngörülen değerler neredeyse aynıdır. Doğru satışı gerçekleştirecek satış sözleşmesinin temel ilkeleri bütün hukuk kurallarında hep aynıdır, değişmez. Onun için satış sözleşmesi üzerinde biraz durmakta yarar var, biatı daha iyi anlayabilmek için. Zira satış sözleşmesinin mantığı biat mantığıyla aynı. Satış sözleşmelerinde satıcı, alıcı, satılan şey, satılan şeyin ücreti ve satış şartları temel ilkelerdir. Beş tane. Satıcı, alıcı, satış yapılan şey, satış yapılan şeyin ücreti ve şartları. Beş tane temel kural. Bu ilkeler, bu kurallar olmazsa satış sözleşmesi gerçekleşmiş sayılmaz. Biat ya da bey kökünden gelerek satış sözleşmesi olduğuna göre, biatı Veren, satıcı, biatı alan, alıcı, biatla satılan şey, satılan şeyin ücreti ve satış şartları olması gerekir, temelde. Dinin temeli olan kelime-i şehadete, dinin emirleri olan farz, haram hükümlerine biat veriyorsak, dinin sahibi Allah olduğuna göre, satıcı Müslüman, alıcı Allah, dolayısıyla biat veren, bilerek ve isteyerek ve inanarak, idrak ederek, satış sözleşmesini gerçekleştirir. Zira satış sözleşmesinde lazım olan şartların ikisi de hangi şartla ne satıldığını bilmektir. Böylece bu kavrama göre kelime-i şehadete Allah'ın emirlerine biata satış sözleşmesinin şartları geçerlidir. Biattaki satış şartları alıcı Allah'tır, satıcı Müslümanın olan insandır. Satış şartı Allah'ın emirlerini düzenli olarak yerine getirmeye söz vermektir satılan şey ise, insanların bilerek ve isteyerek kendilerini Allah'ın hizmetine sunmalarıdır. Kul, aklını, mantığını, zekasını, tüm insanlık özelliklerini, elinde bulundurduğu mal varlıklarını Allah'ın emirleri doğrultusunda insanlığın hizmetine sunar. Kur'an literatüründe, buna insanın kendini Allah'a adaması olarak tarif edilir. Ayrıca ilgili ayette ise, Allah yolunda çenlerini bu kadar Kütursuzca adayanlar bir bakıma nefislerini ve mallarını Allah'a satmış olmaktadırlar. Onun için hatırlayın ayeti ne diyor? Rabbiniz cennet mukabili müminlerin canını satın almıştır. Ücret ise cennet. Biyat söz konusu olunca Rabbiniz müminlerin mallarını ve canlarını cennet mukabili satın almıştır. Ayetini anlatmakta güçlük çekmiyor. Çünkü biatın kavramları içerisinde bu ayet yerli yerine oturuyor. Kur'an'da Allah kullarının satış sözleşmesine yani biatleşmelerine uymaları halinde ücret olarak onları cennete koymayı taahhüt ediyor. Geçmişte sözlü olarak bu konuda Müslümanlara söz ettiğinde bazen maalesef konunun önemi anlaşılamıyor. Olaya duygusal yaklaşarak diyorlar ki biz Allah'a karşılıksız bağlıyız. Öyle bir ücret beklemiyoruz. Halbuki bu konuda Kur'an'da ayetler mevcut. Hadis kitaplarında hadisler mevcut. Konuyu gerçekten Kur'an'a göre anlamak isteyenler, lütfen Kur'an'daki biat kelimesi geçen ayetleri incelesinler. Diğer taraftan, hadis kitaplarını incelesinler. Hadis kitaplarındaki biat bölümlerine baksınlar. Ayrıca Müslümanların tarihini dikkatli okusunlar. Müslümanların bugün konuyu anlamalarına engel olan şeyler var. Bu şekilde, net bir şekilde. Biatın, satış çalışması içerisindeki anlayışına, engel olan şeyler var. Tarihimizden gelen cazip, süslü kelimelerle söylenmiş, fakat ayetlere ters düşen sözler var. Mesela, ''Bana seni gerek seni, ben neyleyim cenneti. Ben kendimi Allah'a adadım, Allah'ta kayboldum. Artık ben yoğum. Gördüğün ben, ben değilim. Bizler ilmin hakikatına erdik, biz Kur'an'ın görünen bilgisine değil, ayetlerinin batınındaki gizlisi, yani gizlisindeki gerçek anlamlarına tabiyiz.'' Resuller vahye tabidir, biz vahyin ardındaki gerçeğe, Allah'ın hakikatına tabiyiz. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ın ilim ehli olmayan insanlara emrettiği kurallardan ibarettir. Bizler, vahyin batınındaki, gizlisindeki bilgiye ulaştığımızdan, şeriatı diğerleri gibi anlamayız. Hayatımıza uygulamayız. Allah'a olan sevgimiz, bütün şekli kuralların üstündedir. Onun için biz şekle değil, öze inanır, şekli değil, özü yaşarız. Hak, hakikati aramaya çıktığım yolda hakkı kendimde buldum. Şeriat havas içindir. Hakka erenlere şeriat gerekmez gibi sözler kültürümüzde gezinip duruyor. İlk anda duyulduğu zaman vay be dedirtiyor. Belki bu sözler içerisinde söylenmek istenen başka şeyler var. Uygulaması, hayata yansıması, başka düşünceler var artık söyleyenler veya söylediğine inandığımız kişiler yok. Hangi anlamda nasıl söylediniz, neden söylediniz diye soramayız. Belki yorumlar yapabiliriz ama önemli değil. Ama bu sözler Müslümanların kafalarını karıştırıyor. Zaten Müslümanlar düşünmeyi, düşüncelerini Kur'an'a, sünnete göre ayarlamayı bıraktıklarından, Kur'an'ı da raflara, Resul'den gelen sünnete de Arap adeti dediklerinden, dinin özünü anlayacak bilgilere dikkat etmiyorlar. Kur'an raflara kaldırılmış, Sünnet denilen şey de Arap adeti olarak değerlendiriliyor genelde. Ayrıca konular siyasallaştırılarak politik cambazlıklara dönüştürülmüş. Sözler, konular anlaşılmaktan uzaklaştırılmış. Konuların sözlerin anlamları yitirince, olaya felsefe karışınca, üstüne de edebiyatın süslü kelimeleri eklenince din ortadan kalkmış, lafazanlık başlamış. Halbuki Müslümanlar düşünmeliler ki, insanlar Allah'ın gönderdiği ayetlerin anlaşılmasında, ayetlerin anlamlarından öte kendilerine göre gizli bilgiydi, ayetin arkasındaki sırdı gibi süslü sözlerle kendi çıkarlarına göre yorum getirmeye kalktıklarında ortada din kalmaz. O zaman her çıkarcı, Bencil insan din üzerinden rant elde edebilmek için kendi kafasından uydurduğu bilgileri Kur'an'ın gizli bilgisi diye insanlara söylemeye kalkar. Nitekim geçmiş tarihte böyle olmuştur. İnsanlar Kur'an'ın ortaya koyduğu bilgileri bir kenara bırakarak kendi kafalarından uydurdukları bilgileri Kur'an'ın gizli bilgisi diye iddia ederek Kur'an'ı hiçe saymışlardır. Tarihte bu tür davranışlar prim yapmış, günümüzde de bu tür davranışlar prim yapıyor. Sanıyorum gelecekte de prim yapacak. Peki insanlar bir arada tutacak ayetlerin anlamları o zaman ne olacak? Biz ilim ehliyiz diye kendilerini peygamberlerden üstün tutan zevatlara durun. Ne yapıyorsunuz denilmeyecek mi? Veya denilirse ne ile denilecek? İnsanlar bu tür davranışlar içinde olan insanların yanlışlarını neye göre belirleyecek? Bir başkası da ortaya çıkıyor. Şöyle mi diyecek? Hayır. Sen ayetlerin arkasındaki gizli anlamları yanlış biliyorsun. Bak benim anladığım daha doğru mu diyecek? Böylece bir lafazanlık yarışması mı başlayacak? Böyle bir yolun yordamın ölçüsü olmaz ki. Halbuki Allah Kur'an'da açıkça söylüyor. Elinizdeki kitabın içindeki bilgiler açıktır, seçiktir, anlaşılır. Size gönderilen ayetlerin anlamları sizin için mizandır, ölçüdür. Her kim onlara ters düşerse satmıştır. Size gönderilen Rasuller, dini anlamaya da yaşamada size örnektir. Onlara uyanlar kazanır, onları terk edenler kaybeder. Müslümanlar süslü, adalı, karışık anlamlı kelimelerden kaçarak, ayetler doğrusunda düşüncelerini, davranışlarını oluşturmaları gerekir. Hiçbir insanın kendine göre Allah adına din üretmeye hakkı yok. Üretilen şeyler, güzel, duygusal, felsefi felsefesi dolu olsa da insanların buna hakları yok. Allah şirki tarif ederken, ilahlıkta ve dinin kurallarını belirlemede kendisinin ortağı olmadığını vurguluyor. Hiçbir şekilde. Kim ilahlıkta ve dinin kurallarını belirlemede, yani dinin düşünce, davranış biçimlerini üretmede kendini yetkili, haklı görürse, kendini Allah'la aynı yetkide görmüş olur. Allah buna razı değil. Her kim Allah ile birlikte herhangi bir insanda dinin kurallarını belirleme hakkı görürse Allah bunu şükürle tanımlıyor. O nedenle Müslüman olan bizlerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri Allah'ın istediği şekilde dini kabul etmemizdir. İçimizden gelen güzel duygular ve dilimizden dökülen güzel sözlerle din üretme hakkımız yok üretenleri de kabul etmeye hakkımız yok. Allah'ın emrettiği ibadet biçimlerini, namazı, orucu ve diğerlerini terk ederek kendi kendimize yeni ibadet biçimleri üretemeyiz. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Efendim benim yaptığım ibadet biçimi insanın mükemmelliyetini, felsefenin en derini içeriyor diyerek hiç kimse Allah'ın emrettiği ibadetleri ortadan kaldırarak yerine kendi ibadet biçimlerini koyamaz. O zaman onun yaptığı Allah'a ibadet olmaz. Sadece kendine ibadet olur. Onun için konulara süslü kelimeler eşliğinde duygusal bakmak, yerine Kur'an'daki ayetler doğrultusunda bakmak, Müslüman olmanın temel şartlarındandır. Allah dünyada yaptığımız güzel şeyler karşılığında cennetini verecekse, ki vereceğine söz veriyor, o zaman bizim hayır ben istemem, al senin olsun deme hakkımız var mı? Allah'ın verdiği bir mükafatı elimizin tersiyle itme hakkımız var mı? Ben böyle bir şey diyebilir miyim? Siz böyle bir şey diyebilir miyiz? Veya bir başkası böyle bir şey diyebilir mi? Allah ben malınızı ve canlarınızı cennet mukabili satın aldım diyorsa, ben malımı ve canımı Allah yolunda severek karşılıksız veririm. Allah'a satmam. Bunun karşılığında da ücret istemem. Allah yolunda verdiğim canımın, malımın karşılığını Allah'tan istemem deme hakkımız var. Allah'ın ayetine aykırı olarak. Ben Allah'a malımı, canımı, inancımı gereği karşılıksız veriyorum. Bunun karşılığında cenneti almama gerek yok. Veya ben cennete girmek için malımı ve canımı Allah yolunda adamıyorum. Sadece Allah'a olan sevgim için adıyorum deme hakkımız var mı? Ama çok güzel bir söz. Mesela birisi çıksa dese ki, benim gayem cennet değil. Benim gayem bütün inancımla kendime Allah'a adamaktır. O kadar güzel bir söz ki, ama arkasından gelen şey Allah'ın vermiş olduğu mükafatı elinin tersiyle itiyor. Allah'ın verdiği nimeti müminlerin elinin tersiyle itme hakkım var. Elbette Allah'a olan sevgi ve saygı yapılan işin temeli Allah buna ihlas diyor. Sevgi, saygı olmadan yapılacak her iş korkuyla yapıldır. Korkuyla ibadet, korkuyla inanç, korkuyla din olmaz. Allah onun için dinde baskı yoktur diyor. Özgür bırakıyor. İçinden gelerek sevgiyle, saygıyla yap. İnan. Allah kendisinde yapılacak her türlü ibadetin altında sevgiyi arıyor. Saygıyı arıyor. İhlas diyor. İhlasın bir anlamı bu. Ama benim Allah'a sevgim, saygım var diyerek Allah'ın mükafatlarını itme hakkımız yok. İşin aslında böyle bir durum, sevgi sözcükleriyle başlayıp sonunda Allah'ın ifadesine karşı gelerek büyük bir saygısızlık oluyor. Çünkü Allah ayet gönderiyor, bu ayete karşı saygısızlık yapmış oluyor. Allah'ın vereceği nimetlere karşı nankörlük yapılıyor o zaman. Çünkü Allah nimet olarak veriyor cenneti. Mükafat, nimet. Allah'ın verdiği bir nimete karşı nankörlük yapılıyor. Kendini bilen hangi kul diyebilir ki, ben Allah'ın bana vereceği nimetleri kabul etmiyorum. İsteme. Böyle bir şey diyebilir mi? Diyebilir mi ki ben sadece Allah'a isterim. Ondan gayrisi beni tatmin etmez. Böyle şey olabilir mi? Allah katında yarattığım kullarıma çeşitli nimetler veririm. Şükretsinler. Nimetlerimi hatırlasınlar diyor Allah ayetinde. Cennetine inanan kullarına dünyada yaptıkları iyilikler için mükafat olarak vereceğini söylüyor. Hal böyleyken kul olarak yaratılmışlığımıza bakmadan verilen nimetleri hafifseyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer böyle yaparsak, Allah'tan farklı şeyler istersek kendimizi kulluktan öte başka bir yere oturtmuş oluruz. İyice düşünmek gerek. Çok güzel söyledik. Oh! Ne güzel söyledik diyerek peşinden hemencecik gitmemek gerekir bazı sözleri. Değilse Allah'ın huzurundaki hesap hüsranlıkla gider. Allah'ın yarattığı düzende bize emrettiği dinde, gönderdiği bilgi ve hükümlerde müthiş bir denge söz konusu. Dengesiz olan hiçbir düşüncenin Allah katında değeri yok. Adaletten söz edilirken, her insanın hakkının verilmesini istiyor. Her insanın. Sadece kötülük yapacaklara, yapanlara af kapısını açmıyor. Allah böyle yapmıyor. Aynı zamanda, kötülük yapılanlara, yapılacaklara karşı da tedbirler alınmasını, yapanların cezalandırılmasını istiyor. Sevginin boyutlarını afaki olarak kabul etmiyor. Her şey gibi sevgide, saygıda, paylaşım esasları da dengeli bir şekilde yürümeli Allah'ın dininde. Hani ayeti hatırlayın. Ne diyor? Çok verip açılıp saçılma. Ortada kalırsın diyor. Dengeli tut. Hiç kimse sevginin arkasına sığınarak Allah'ın ortaya koyduğu dengeleri alt üst etmeye hakkı yok. Ayetleri şöyle dikkatli incelediğimiz zaman... Büyük bir mizam var ortaya yerde. İnananlar, inanmayanlar, müminler arasında, rasuller ve müminler arasında bir denge var. Oturdu Allah. Her birini bir dengede tutuyor. Bütün emirlerini bir dengede tutuyor. O nedenle önce kendi düşünce ve davranışlarımızda bu tür düşünce ve davranışların olmasını asla istememeliyiz. Kendi kendimize söz vermeliyiz. Ya Rabbi, senin mükafatında Cezanda benim düşünce ve davranışlarıma vereceğin bir sonuçtur. Benim bunları hiçbir şekilde reddetme hakkım yok. Böyle bir şey yaparsam sana saygısızlık yapmış olurum ki ben bunu asla yapamam, yapmamalıyız demek lazım. Biyat konusu tekrar aynı çerçeveden bakıldığında veya yani satış anlamındaki şeyden bakıldığında dünyanın bütün hukuk sistemleri ile Müslüman hukuk sistemi Temel kural olarak satış akitlerinde beş şartı mutlaka ara demiştik. Bugün ülkemizde de uygulanan hukuk sisteminde de aynı şey aranıyor. Alıcı, satıcı, akit konusu ve şartları, satılan şey ve ücreti. Bunlardan bir tanesi eksik olursa, hukuk dilinde bu sözleşme geçersiz. Geçersiz olan sözleşmeye butlan deniyor hukuk dilinde, Arapçadan bir kelime. Yani eksik, karışık, yanıltıcı, tamamlanmamış bir ifade sözleşme, butlan. Hukuk dilinde, kandırmacalı. Ayetlerin ve tarihi olayların içine girdiğimizde şunları görebiliriz. Müslümanların büyük bir dikkatle gerçekleştirdiği satış sözleşmesi yani biatı izlendiği zaman kendi kendimize şöyle sorabiliriz. Ben yaptım mı, biz yaptık mı bunları sorgulamamız gerekiyor. Biz gerçekten Allah Resulü'nün ben Müslümanların ilki olmakla emredildim ifadesi doğrusunda harekete geçtiği, sahabenin Allah Resulüne kelime-i şehadet esası üzerinde biat verip Allah'a ve Resulüne biat verip arkasından gelen her ayete işittik ve itaat ettik diyerek biat vermesini ben yaptım mı diye sorgulamamız gerekir. Bu biatlaşma bizde var mı yok mu? Bütün sadı sözleşmesinin şartları bende tahakkuk etmiş mi etmemiş mi? Kendi kendimize dönmeliyiz kendi kendimizi yoklamalıyız satıcı olan biz, ben demeliyiz. Satmakta olduğumuz nefsimizi, canımızı ve sahip olduğumuz malları, alıcı olan Allah'a, onun emir ve yasaklarına bilerek, anlayarak sattık mı, satmadık mı? Bu tür sorguları yapmamız gerekiyor. Allah Resulü'nün arkadaşları Mekke'de ve Medine'de, ki Medine'ye daha sonra geleceğiz, Mekke'de bu satış sözleşmesini hayatlarıyla gerçekleştirdiler. İşte hayatlar önümüzde. Mükemmel bir inancın ve İslami yaşamın örnekliğini koydular. Nasıl? Çünkü biat ettiler. O şartları gerçekleştirdiler. Bütün bunları bilerek ve anlayarak biz de yapmalıyız. Zira satış sözleşmesinin şartları yerine gelmeden yapılan her türlü alış ve satış geçersiz. Satıcının ve alıcının şartlarının gerçekleşmesi için bilgi, sahibi olmak gerekiyor. Önümüzde bir sözleşme konulacak, ve siz bu sözleşmeyi okumayacaksınız. Önünüze bir sözleşme konacak, Bu sözleşmenin şartlarından habersiz olacaksınız. Allah'a biat ettik diyeceksiniz. Örneklerim biz Allah'a tabi olduk. La ilahe illallah. Yani şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani şahit oluyorsunuz, biat ediyorsunuz diyeceksiniz. Ama aklınızda, gönlünüzde Allah'tan başka otoriterler olacak kafanızda. Bu noktada Allah elbette Müslümanlardan aldığı biatle neyi nasıl aldığını bilmekte. Allah'a baktığımız zaman Allah kulunun hangi niyetle neyi nasıl yaptığını bilmekte. Peki Müslüman, Müslüman neyi nasıl yaptığını bilmekte mi? Sorgusu önemli. Biz neyi nasıl yaptığımızı bilmekte miyiz? Bu sorgu önemli. Biyata alan Allah açısından mesele yok. Allah kullarının nasıl bir biat verdiğini, samimi mi, gayri samimi mi, lafadan mı, laftan mı, sıradan mı, gerçek mi, yalan mı, butlan mı biliyor. Ama biz Müslümanlar bilmek zorundayız. Neyi yaptığımızın farkında olmamız gerekiyor. Allah biliyor çünkü biatın kurallarını koyan o, ücretini belirleyen o. Allah tek otorite, yaratıcı, iler olarak tek taraflı inanç belgesini yani sözleşmesini bize sunuyor. Tek taraflı. Hani bugün birçok kurum var ya, tek taraflı sözleşmeyi koyuyorlar. İşte bankalar, şunlar, bunlar falan filan. Kimi okuyarak atıyor, kimi okumayarak atıyor, kimi şöyle atıyor. Bir lazım olduğu zaman o sözleşmeleri boyuna karalıyor her sayfasını. Sanki bir bakıma günümüzün Müslümanları da öyle. Tek taraflı Allah'tan gelen sözleşmeyi bilerek bilmeyerek boyuna imza atıyor. Ben diyor Müslümanım diyor. Ben kelime-i şehadet getirdim diyor. Ben Kur'an'a inanıyorum diyor. Kur'an Allah ile kullar arasında bir sözleşme metni. Orada Allah'ın ayetleri içerisinde söylediği, işittik ve itaat ettik. Yani kuralları gördük. O kurallara da uyacağımıza söz verdik, itaat ettik. İfadesiyle gerçekleşecek bir sözleşme. Onun altını nasıl imzaladık? Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve Rasuldür diye biat ettik. Sonra, gerçekten Allah'tan başka ilah olmadığına inancımızı gerçekleştirdik mi? Yoksa hemen arkasından bir başka kulu, bir başka insanı, bir başka bilgi veya siyasi otoriteyi veya herhangi bir otoriteyi gönlümüze, aklımıza, kafamıza, yaşamımıza diktik mi? Muhammed Allah'ın kulu ve Resul'dür dedik. Arkasından o Allah'ın dinine dair hükümleri, hükümlerin de şaresidir. O da Allah gibi hüküm koyucudur mu dedik. Ne dedik? Bilmemiz gerekiyor. Allah bunu dininin bütün sözleşme metnini önümüze koymuş. Kur'an çerçevesinde bu sözleşme metni gerçekleşecek. İçinde her türlü bilgi var. Burada sorun, Allah'a inanan, Allah'a sözle biat ederek, Allah'ın kurallarına göre inanacağını, hayatını yaşayacağını söyleyen bizler. Sorun bizde. Bizler de Allah'ta değil. Allah neyi gönderdiğini biliyor. Kitabın içinde ne olduğunu biliyor. İnsanlara neyi teklif ettiğini, Resullere aracılığıyla insanlara ne tür bir sözleşme teklif ettiğini biliyor. Kur'an beni bizi biatimizden dolayı Müslüman olarak tanımlıyor. Biatımızdan dolayı. Ama biz, ben, siz, hepimiz Müslüman olarak Allah'ın kurallarını bilmiyor isek, kurallarına göre de yaşamıyor isek, yaşamak için de gereken özeni göstermiyor isek, ayetlerin dediği gibi işittik ve itaat ettik demiyor isek ve bu fiili de gerçekleştirmiyor isek, bu konularda kendimizi bilgili ve bilinçli olarak yetiştirmiyor isek, öylesine sıradan Müslüman olduk deyip bilgisiz, bilinçsiz sonucunda Allah'ın kurallarına aykırı yaşıyorsak, o zaman işler sarpa sarıyor demektir. O zaman sözleşmemiz geçersiz hale geliyor demektir. Biat gerçekleşmiyor, butlan oluyor demektir. Yani yanıltıcı bir biatlaşma oluyor demektir. Allah katında değil. Allah biliyor, benim için yanıltıcı olur. Ben kendimi Müslüman olmuş, kendimi Müslüman kabul etmiş iken bu biatın şartlarını eğer gerçekleştiremiyorsam bilgiyle, bilinçle o zaman kendi kendimi kandırıyorum demektir ve Allah'a olan biatımla ilgili bir sorun var demektir. Allah'ın gönderdiği kitapla olan ilişkimde onunla ilgili biatlaşmamda sorun var demektir. Bugün Müslümanların Kur'an'la biatlaşması diye bir şey yok. Sadece Kur'an üzerinde tartışıyorlar. Birçoğu da okumuyor zaten. Okuyanlar da boyuna tartışıyor. Biatlaşma diye bir şey yok. Her satış sözleşmesinde alıcı ve satıcı kurulan ilişkinin şartlarını bilmiyorsa sözleşme geçersizdir. Hangi sözleşme olursa olsun. Konuyu İslam'ın anlaşılması ve yaşanması konusunda getirdiğimizde olay basit. Eğer kelime işadetin ne anlam ifade ettiğini bilmiyor ve anlamıyorsak bizim kelime-i şehadete biatimiz söz konusu olamaz dinin emirlerinin yasaklarının neler olduğunu, neleri ifade ettiğini bilmiyor ve anlamıyorsak, dinin emir ve yasaklarına biatımız söz konusu olamaz. Hal böyle olunca, Allah'ın da bu Kur'an'ı tanımamış, Kur'an'ı okuyup anlamamış, Allah'ın kitabındaki emir ve yasaklara biatımız söz konusu olmamış demektir. Arapça yapısıyla, Arapça olarak sürekli tekrar edip durduğumuz, fakat hiçbir kelimesini bilmediğimiz, anlamadığımız, kavramadığımız, kelime işaretinin şehadetin biatını da yapmamış oluruz. İşte biatlaşma noktasında eğer biz mümin olarak, müslüman olarak böyle bir sonuca varıyorsak sorgulamalarımız neticesinde, gerçekten bizim ayetlere biatımız var mıdır, Allah'a biatımız var mıdır, Resul'e biatımız var mıdır gibi bir sorgulamada eğer eksikliğimiz çıkıyorsa ortaya o zaman sorun var demektir. O zaman ortaya farklı bir kişilik kimlik çıkmış demektir. Ben Müslümanım diye yürürken, biz Müslümanız diye yürürken ortada farklı bir kimlik var demek. Bu kimlik ve kişilik gerçekten peygamberi ilk Müslümanları örnek alan, Müslümanlığını biat temeline oturtan, nefsini yani canını ve malını Allah'a satan mümin kimliği değildi. Olur. Halbuki Müslüman o sözleşmeyi yapıp mümin kimliğine ve kişiliğine ulaşacak kişi olmalı. Tıpkı Allah'ın ayette söylediği gibi, Rabbiniz müminlerin canını ve mallarını cennet mukavri satın almıştır. Bu yolda doğru, düzgün yürüyüp Netgeye ulaşabilmek için Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Allah'a sığınarak ufkumuzun açılmasını, gayretimizin çoğalması için Allah'tan dilemek gerekiyor. Kendimizi O'nun varlığıyla birleştirmekten ötede, hani bazıları diyor, biz Allah'ta kaybolduk diye, öyle bir şey yok. Biz kuluz, o yaratıcı. Kendimizi O'nun varlığıyla birleştirmekten ötede, Onu yaratıcı, ilah bilerek, O'ndan ayrı olarak, farklı, biz kuluz o yaratıcı, ondan ayrı olarak onun yanında, onun katında bir kul olmayı, insan olmayı, yarattığı kullardan, sevdiği kullardan, razı olduğu kullardan biri olmayı dilemeliyiz. Bunun için dua etmeliyiz, bunun için bilgimizi, bilincimizi artırmalıyız. Haddimizi aşmadan, dengeleri sarsmadan, duygularımızı, düşüncelerimizi, sevgimizi, korkularımızı bilerek, sınırlarımızı Ayetlerle çizerek insan olmayı düşünmeliyiz, düşlemeliyiz, bu konuda çaba sarf etmeliyiz. Bunun nasıl olduğunu anlayabilmek, böyle bir amaca nasıl ulaşabileceğimizi düşünebilmek veya bu çabayı nasıl gerçekleştireceğimizi anlayabilmek için Resulullah'ın çağında yaşamamış olsak bile, biraz önce söylediğim gibi bildiğimiz tarihi gerçeklerden giderek kendimizi bu çağdan soyutlayarak biraz düşünce planında, muhayyile planında Peygamberin dizinin dibinde Kur'an'ı ondan dinlememiş olsak da, onların yaşadığı tarihle, bizim yaşadığımız tarih arasında yıllar, asırlar olsa da, o tarihe, o zamana kendimizi götürmeliyiz. Şöyle gözlerimizi kapatıp, düşünce planımızda o tarihe gitmeliyiz. O tarihin ayrıntıları içerisine girmeliyiz. Eğer bunu şöyle zaman zaman çekilip, bir köşeye, bir saat, iki saat, üç saat, şöyle, o tarihi bilgiler açısından kendimizi dünyadan soyutlayarak şu anki durumumuzdan soyutlarak gidebilirsek, muayilede o zaman çok farklı şeyler olacaktır. Mesela, Müslümanların Mekke'de toplandığı eve, yani Darül Erkam'a gidebiliriz, muayilede. Oranın havasını teneffüs edebiliriz. Eğer tarihi bilgilerimiz şöyle donanımlıysa, ayetleri şöyle bilerek, şöyle kafamızda canlandırıyor isek, Darül Erkam'da olduğumuzu düşünebiliriz. Orada kelime işarete biat etmeyi hayal edebiliriz. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna biat edebiliriz. Onun din koyucu değil, Allah Resulü'nün din koyucu değil, Allah'ın dininin Resulü olduğuna biat edebiliriz. Onun da bir kul olduğuna biat edebiliriz. Bu tür bir gidişi her birimiz ayrı ayrı yapabilir. Toplu da yapabiliriz. Beraberce şöyle bir muayile gezdirebiliriz. Şimdi böyle bir şey yaptığımızı farz edelim. Böyle bir biatla neler diyebiliriz? Nasıl biat edebiliriz? O tarihi bilgilerden giderek, ayetlerdeki bilgilerden giderek neler söyleyebiliriz? Mesela, Ya Rabbi, tek ilah sensin. Sen ilah olarak bana emretmeye, yapacağım, yapmayacağım şeyleri bildirmeye yetkilisin. Sen en yüce kudretlisin. Hak dinin, doğru yolun kurallarını ancak sen korusun. Dinin hükümlerini ancak sen bildirirsin. Ben her şeyde, oluşturacağım her düşüncede, yaşayacağım hayatın her kuralında senin bildirdiklerine tabi olacağım. Senden başka hiçbir şekilde otorite kabul etmiyorum. Senden başka din gönderen tanımıyorum. Senden başka emreden olmadığına inanıp sadece senin dinine tabi oluyorum. Yani senin düzenine, senin kurallarına. Bana... Ayetlerine, kurallarına rağmen bilgi veren, kurallar sunanları kabul etmiyorum. Bir başkası çıkıp da senin ayetlerin varken, senin kuralların varken bana bir başkası bunlara ters bir bilgi veriyorsa, kural sunuyorsa onları kabul etmiyorum. Senden başka emredicileri tanımıyorum. Kullara kulluk etmeyi terk ettim. Sadece sana kulluk ediyorum. Onurumu, kişiliğimi, kimliğimi insan olarak yanında Olmakla kazandım. Bu şerefe eriştikten sonra kimse beni kendine kulluk ettiremez. Hiç kimseye kulluk edemem. İnanıyorum ki yarattığın bütün insanlar, onlar da benim gibi aciz bir insan. Hepimiz işsiz. Bizlere verdiğin yetenekle, özelliklerle ayrılıyoruz. Hiç kimse yetenek ve özellikleriyle bana hükümranlık kuramaz Aklı biraz fazla çalışıyor diye, muhakemesi biraz fazla çalışıyor diye, bilgisi biraz fazla diye veya bazı yetenekleri benden fazla diye bana veya bize hükümran olamaz. Emrettiğin gibi her insan yetenek ve özellikleriyle insanlara güzellik, sevgi, saygı, paylaşım sunmakla görevli. Bu çizgiyi aşan her insan zalimdir, zulüm üzerinedir. Ben onlardan uzam. Ben onlar gibi asla olamam. Kalbimdeki sevgiyi, saygıyı, paylaşım duygularını bütün insanlara, doğaya sunmaya, kötülük ve haksızlara karşı çıkmaya söz veriyorum. İşte canım, işte malım. Al, senin olsun. Sana sattığım canımı, malımı istediğin gibi yönet, kullan. Ben seninle benim aramda elçi olarak Muhammed'i kabul ediyorum. Muhammed senin kulun. O da benim gibi. Sana tabi ve sana canınız malını satmış. Benden farklı olarak ona elçilik, elçilik verdin. Ben onun elçiliğini kabul ediyorum. O senden ne getirirse kabul ederek ona itaat etmemi istediğin müddetçe itaat ederim. Ne Resulünle ne de başka biriyle bilgi, güç yarıştırması, iman, bilgi, bilinç yarıştırması yapmam, yapamam. Senin yolunda sevgi, saygı dolu, güzellikleri, nimetleri paylaşmayı, iyiliklere, güzelliklere sahip çıkmayı, kötülüklerden, bencilliklerden uzaklaşmayı bana nasip et Ya Rabbi dediğimizi farz edelim. Bu şekilde bir biatlaşmamızı yaptığımızı farz edelim. Bu özle, Allah'a biatımızı verdiğimizi düşünelim. Tamamen Allah'ın kulu haline geldiğimizi anlamalıyız o zaman. Eğer bu sözlerimizi yerine getirirsek, o zaman önümüzde Kur'an ayetleri okur, her okuduğumuz ayete işittik ve itaat ettik demeye başlarız. Allah'ın kulu olarak düşüncelerimizin, hayatımızın bütün yönetimini yönlendirmesini Allah'a veririz. Artık ne kendi kendimize ne de başkalarına göre düşüncelerimizi oluşturmayız. Yaşayacağımız hayat tarzımızı başkalarına göre kurmayız. Başkaları ne diyecek, başkaları ne der demeyiz. Veya başkalarının yaptıklarını mümince güzelce söyler ama... Onlara da çok fazla karışamayız. Kelime-i şehadete biat ederek kendimize, başkalarına karşı özgürlüğümüzü Allah'a kul olarak kazanırız. Kelime-i şehadete biat edeni Allah'tan başka hiçbir varlık kendine kul ve köle yapamaz. Çünkü Allah'a söz verdi. Ben sadece senin kulunum dedi. Ondan sonra tutup herhangi bir insanın kulu olamaz. İslam'ın temelinde yatan bu özle Allah'a kul olduğumuzda Allah'tan gelen bütün emirlere Uymakla mükellefiz. Hiçbirini görmezlik, bilmezlik, anlayamazlık edemeyiz. Çünkü kendimle bizi kul gören Allah, malımızı da, canımızı da, yani nefsimizi de istediği gibi kullanmaya, istediği kurallara göre yönetmeye tek yetkili. Eğer biz malımızı ve canımızı Allah'tan başkalarının kullanmasına, yönetmesine terk edersek, buna bilerek, isteyerek izin verirsek, Rabbimize olan satış sözleşmemize, ihanet etmiş, tek taraflı bozmuş oluruz. Kelime-i yaptığımız biatı tanımamış, iptal etmiş oluruz. Böyle Alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmede eğer biz alıcıyı değiştirirsek, bitti. Sözleşme biter. İki kişi arasında satış sözleşmesi yapıyor. Alıcı belli, satıcı ben satıcıyım. Alıcı Ali'di, Mehmet'ti, Hasan'dı, Hüseyin'di örnekleyelim. Ona şu malı satacağım diye söz verdim arkasından onun haber yok değiştiriyorum biz Allah'a biat edip de malımızı canımızı ona onun hizmetine vermeyi tavt ettikten sonra bir başka kulun hizmetine veremeyiz böyle bir hakkımız yok kelime-i yaptığımız biatı tanımamış oluruz zaman, iptal etmiş oluruz zira satış sözleşmesini yaptıktan sonra ne canımız ne malımız bize ait değil artık Allah'a ait Allah gönderdiği ayetlerle o malı o canı yönetmeye başlar Kuralları onun için gönderiyor. Artık sahip olduklarımızı emanet olarak üzerimizde bulundururuz. Nefsimiz Allah'a emanet, aklımız Allah'a emanet, malımız Allah'a emanet olur. Ve Allah'ın ortaya koyduğu esas içerisinde de biz onları dünyadaki imtihan sürecinde Allah için kullanma noktasına geliriz. Emanet olarak üzerimizde bulundurduğumuz canımızı, malımızı istediğimiz gibi asla kullanamayız. Yani Ya Rabbi her ne kadar ben sözleşme gereği biat ettim sana, malımı sana verdim, canımı sana verdim ama bana bugün lazım, canım bana lazım, malım bana lazım, onun için sen şimdi bir kenarda dur deme hakkımız yok. Böyle bir şey yok. Bunu yaptığımız anda, böyle dediğimiz anda biatımız bozulur. Tehlikeye girer. Allah, Kur'an'da satış sözleşmelerine, yani biatlerine, yani Allah'a verdiği sözlere riayet etmeyenlerin sorumluluğunu, neticelerini genişçe bildiriyor. Bu sorumluluk, Allah'a ihanetin sorumluluğudur. Ulaşılacak netice ise, Allah'a ihanetin cezasıdır. Öyleyse, Allah'a olan satış sözleşmemize, harfi harfine riayet etmeliyiz. Önce bunun bir satış sözleşmesi olduğunu kavramaz. Sonra harfe harfine riayet etmeliyiz. İnsanlık kusurumuzla, hata ve isyanla satı sözleşmemize aykırı davranırsak hemen Allah'tan özür dilemeliyiz, sözleşmemizi hemen tazelemeliyiz. Ona sığınmalıyız, onun rahmetine sığınmalıyız, onun af kapısına sığınmalıyız ve aklımız üzerine yürümeye devam etmeyiz. Deyse başka çıkış yolu yok, başka kurtuluş yolu yok. Günümüze baktığımızda var, bugünkü günümüze baktığımızda, günümüze baktığımızda atalar yolu diz boyu. Her yer, her yeri o atalar yolu dediğimiz şey, her yeri her şeyi kuşatmış vaziyette. Müslümanın Müslümanlığı atalar yoluna dönüşmüş. Tarihi seyir içerisinde gelen bir yol var. Atalarımızdan gelen bir yol. Müslüman sayılan atalarımızdan gelen bir yol var. Bu yol Kur'an'ın ortaya koyduğu yoldan farklı bir mecraya girmiş. Kelime-i şahadet anlamını, kavramını kaybetmiş, şekle şekilciliğe dönüşmüş. İnsanların kelime-i şahadete biat diye bir şey kalmamış. Akıllarında böyle bir şey yok, düşüncelerinde böyle bir şey yok. Sahabenin hadis kitaplarında o anekdot olarak anlattıkları ayetlerde işittik ve itaat kavramları içerisinde biatlaşmayı anlattığı olaylar yok. Öylesine yani. Hicretten 300 yıl sonra Güzel sesli bir müezzinin koşarak minareden okuduğu ilahi türlü selâ bile ezandan daha kıymetli hale gelmiş. Allah'ın farz olarak emrettiği namazı terk edip, nafile namaz örnekleyelim. Resulullah Osmanlı'da olmayan nafile namaz hangisi teravih? Ki Resulullah birkaç defa kıldığı rivayet ediliyor sonra bakıyor ki farz hemen bırakıyor. Bugün dinin temeli haline gelmiş. İnsanların çoğu farzı kılmıyor ama teraviyi kaçırmıyor. Peygamberin ölümünden yıllar sonra yazılan Mevlid, Kur'an'ın önüne geçmiş. Her şey geriye, eskiye. Mekke'nin din gelmeden önceki haline dönüşmüş. Tarih tekerrür etmiş. Yeniden kelime-i bekliyor. Yeniden kelime-i şehadete biatı bekliyor. Yeniden insanların Allah'a kulluğunu ilan edip, atalar yoluna karşı özgürlüğünü bekliyor. Kur'an yeniden bir kurtarıcı, bir aydınlatıcı olarak kütüphanelerin tozlu raflarından inmeyi bekliyor. Yine Kur'an insanların okuyup üzerinde günlerce, aylarca tartıştığı kitap olmaktan çıkıp hayatlarının bir nizamı olmayı bekliyor. Ayetler yeniden insanlara yol gösterip Allah'ın terbiyesiyle, Rab'lık sıfatıyla, Allah'ın terbiyesiyle insanın geliştirilmesini, yetiştirilmesini bekliyor. Kur'an yeniden İnsanın yaşadığı hayata dönüp insanlarla yaşamayı, insanlarla yürümeyi, insanlarla gülüp insanlarla ağlamayı canlı bir hayat olmayı bekliyor. Allah mallarımızı, canlarımızı cennet karşılığı satın almayı bekliyor. Gerçek kurtuluş, gerçek özgürlük için kurtuluşa, özgürlüğe kavuşmayı canı gönülden isteyenleri bekliyor. İşin lafazanlığını yapanları değil, gerçeği istiyor. Kurtulmak, insan olarak özgürlüğümüze kavuşmak hepimizin hakkı. Bu hakkı kazanmanın, elde etmenin yolu, kelime-i bütün anlamlarını anlayarak, kavrayarak, biat etmek olarak çıkıyor ortaya. Bu kadar basit. Ama şunu bilmeliyiz ki, kelime-i şehadete biat edip, düşünce ve davranışlarımıza yön verdiğimizde, hayat tarzımızı oluşturduğumuzda karşımıza atalar yolu dikilecek. Bizi durdurmak, böyle yapanları durdurmak, bu yoldan caydırmak için ellerinden geleni yapacaklar. İslam adına hem de. İslam adına kelime-i şehadete biatı yargılayacaklar. Fitne ve fesat çıkarmakla, birliği bozmakla suçlayacaklar. Atalar yoluna dönüşmüş Müslümanlık insanın önüne en büyük engel olarak dikilecek. Atalar yoluna dönüşmüş diğer bütün dinler, sadece Müslümanlık değil, Hristiyanlık, Yahudilik, Budistlik hepsi, bütün bunların kavramları kelime-i şehadete biat edenlerin önüne dikilecek. Atalar yoluna dönüşmüş siyasi, ekonomik, sosyolojik bütün sistemler, Kelime-i Şadide biat'tan rahatsız olup inananların biat verenlerin karşısına çıkacak. Müslümanları ezip biat veren Müslümanları, kelime-i Şadide biat veren Müslümanları ezip yok etmeye çalışacak. Adeta bütün dünya Müslümanıyla Müslüman olmayanıyla kelime-i Şadide biat verenlerin üzerine yürüyecek. Tıpkı Mekke'de olduğu gibi o zaman taklit ruhuyla taklitçi kişiliğiyle karakteriyle düşüncelerine hayat tarzlarını oluşturanlar kelime-i şehadete biat verip mallarını canlarını Allah'a satanlara karşı savaşacak. Bütün bunlar böyle olacak. Çünkü bu bir sünnetullah. Allah'ın sünneti böyle. Allah Kur'an'da buna bize haber veriyor. Geçmiş ümmetlerin sünneti bu. Geçmiş toplulukların sünneti bu. Geçmiş rasullerin sünneti bu. Ona göre bütün zorlukları Güçlükleri düşünerek, hesap ederek, kelime-i şadete biat edip Allah'a kulluğumuzu, nefsimize ve atalar yoluna karşı özgürlüğümüzü ilan etmeliyiz. Ona göre hayalci olmaktan çıkıp gerçekçi olarak bütün kavramlarımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı, Kur'an'ın muhtevası içinde zaman mekan boyutlarını kavrayarak ahiretteki hesabı gözetleyerek geliştirmeyi hedeflemeliyiz. Ona göre öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmaya çalışacağımıza söz vermeliyiz. Ancak o zaman tahkipçi bir kişiliğe, karaktere sahip olup taklitçiliğe, taklitçiliğin temel olduğu şekillendirdiği atalar yolundan İslam'a girebilir, Müslüman olma şerefine, Allah'ın istediği şekilde Müslüman olma şerefine ulaşabiliriz. Bu inançla geçmişimize bir çizgi atıp ileriye emin adımlarla yürüyebiliriz. Değilse olay çok basit. Okuruz, Müslümanlıktan bahsederiz, ayetleri okuruz, tartışırız, gece, gündüz fark etmez, günlerce, aylarca. Böylece hayatımızda bir şey değişmez, düşüncelerimizde bir şey değişmez. Ayetlere işittik ve itaat ettik demeyiz, biatımızı da vermeyiz. Malımız malımızdır, canımız canımızdır, bizimdir. Allah'la hiçbir alakası yoktur, biter. Böyle de bir hayat, dünya birleşmiş olarak devam eder. Ama bunun tersini yaparsak, o biatı gerçekleştirirsek, o zaman duygularımızdaki, düşüncelerimizdeki kara bulutlar dağılır. Gönül gözlerimiz açılır. Allah diyor ya, size gönderdiğim ayetler sizin gönül gözlerinizi açar. O zaman tarihin içinde yürüyen Müslümanların ayak seslerine doğru yöneliriz. Onlara katılabiliriz. Bakınız tarih. Müslümanların önlerinde rasuller var. Hepsi birbirini kardeş ilan ettiler. Tevhid özü içinde Allah'tan başka ilah yoktur. Buna biat ettiler. İnsanlar insanlara karşı özgürdür özleriyle bütün insanları kucakladılar. Kalbimizin bütün atışlarını durdurarak onlara Allah'ın selamını verebilmeliyiz. Onlarla beraber yürüyebilmeliyiz. Etrafımızdaki tarihin bütün zalimlerinin gürültüleri var. Ancak o gürültüler bu biat gerçekleştiği zaman duyulmaz. Ancak o gürültülerin bizi yönlendirmesi o biat gerçekleştirdiği zaman olmaz. Ama o gürültüler devam eder. Büyük bir ultuyla inancımızı, düşüncelerimizi, yaşamımızı kusatmaya çalışır. Rabbimizin sesi kulaklarımızda, kalbimizde, bilincimizde yükseldiği gün o zaman onlar kesilir ve şunları duyarız. Ben müminlerin yanımdayım. Ben onların yardımcısıyım. Ben onlara kefilim. Hiçbir şeyden korkmayın. Ancak bu inançlara sahip olunduğunda emin adımlarla hayatta yürünebilir. Ancak o zaman inanmışlar, düne, bugüne, geleceğe ait insanlar olabilir. Ancak o zaman, Fatiha suresinin son ayetlerinde yapılan dua yerini bulur. Hani diyoruz ya, yarabbim sen bizi o kaybedenlerin yolunda değil, kaybedenlerle birlikte değil, kendilerinden razı olduğun kullarla beraber kıl diye dua ediyoruz ya. Ancak o zaman bu dua yerini bulur, gerçekleşir. İnşallah bütün Müslümanlar gerçek bir ayeti bulur ona nasip olur. Gerçek hidayetle karşılaşır ve gerçekten inşallah müminin diyenler, Müslümanın diyenler Allah'a biatlarını gerçekleştirebilirler. Bugünkü konuşma burada bitti arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.